Merhaba. İmara açılacak askeri alanlar betonlaşma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Milli Savunma Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışma ile askeri alanların şehir dışına taşınması ve boşaltılacak arazilerin imara açılması gündemde. Milli Savunma Bakanlığı'nın yürüttüğü uygulama hayata geçerse büyük şehirlerde yeşilin korunduğu tek alan olan kışlaların bulunduğu alanlar betonlaşma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kışla arazilerini talip olması yeşil alanlar betonlaşacak mı sorusunu akla getirdi. 537.917 hektar alana sahip olan İstanbul'da toplam 21.410 hektar askeri alan ve askeri güvenlik bölgesi bulunuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mücahit Demirtaş, askeri alanların topyekun imara açılacağını söylemekte hiç imara açılmayacak demek de yanlış olur diyor. Uzmanlarsa İstanbul Sarıyer'deki Zekeriya Köy örneğini hatırlatıyor. 2010 yılında hava füze üssü olarak kullanılan 500 dönümlük yeşil alan boşaldıktan sonra bölgede iki kattan fazla ev yokken 5 katlı bloklar kurularak yapılaşmaya açılmıştı. İstanbul genelinde çarpık şekilde yükselen binaların arasında askeri bölgeler ve mezarlıklar yeşil alan olarak korunmuş durumda. İmar yasağı olduğundan çarpık yapılaşma bu bölgelerde son buluyor. Yerleşimin yoğun olduğu Esenler, Maslak, Kağıthanede yeşil kalan askeri bölgeler oluşuyor. İstanbul'da kişi başına yaklaşık 2 metrekare yeşil alan düşüyor. Bu rakam gelişmiş ülkelerde ise en az 12 metrekare. Askeri alanlar boşalacaksa imar yasağı getirilerek kent için yeşil alan olarak halkın kullanımına sunulmalı deniyor. Uluslararası İklim ve Çevre Araştırmaları Merkezi'ne göre seyahat ettiğimizde küresel ısınmanın artmasına da sebep oluyoruz. Küreselleşen dünyamızın her noktasına seyahat etmek mümkün. Düşük fiyatlı uzak yerlere hızlı ulaşım imkanlarından yararlananlar her gün artıyor. Turizm sadece istihdam yaratıp tatilciyi hoş vakit geçirtmekle kalmıyor, aynı zamanda iklimin değişmesine de neden oluyor. Oslo'daki Uluslararası İklim ve Çevre Araştırmaları Merkezi (CiCERO) Öncelikle otomobil ve uçak yolculuklarının iklim değişikliğinin ...deki turizm katkısının yüzde doksanından sorumlu olduğunu saptamış. Yani turizmin etkisi daha çok ulaşımdan kaynaklanıyor. Araştırmada uçakla yapılan Atlantik aşırı bir kişilik yolculuğun çevreye yaptığı etkinin iki ay otomobil kullanımına bedel olduğu belirtiliyor. Yani İstanbul'dan New York'a uçarsanız şayet uçakla iki ay araba kullanmış kadar karbondioksit almış oluyorsunuz. İstatistiklere göre turistik seyahatlerin büyük bölümü otomobille yapılıyor. Eversval'de Çevre ve Doğa Koruma Bölümünden 4'e B'ye e göre uçak yolculuğu da otomobile oldukça yakın. Bayer motor teknolojisindeki yeniliklerin öncelikle otobüsleri çevre dostu kıldığını anlatıyor. İlginç. Karbondioksit emisyonuna yap bakılarak yapılan sıralamaya göre çevreyi tabii ki en çok uçaklar kirletiyor. Ardından otomobil ve tren geliyor. En çevre dostu seyahat araçları ise modern otobüsler. Alman Çevre Koruma Örgütleri'nden NABU'nun ulaştırma uzmanı Dietmar Oligar, en çevre dostu yolculuk tabii ki trekking yapmak ya da bisiklete binmek olabilir. Uçak yolculuğu en zararlısı. Özellikle seyahatlerde küçük bir katkı ile çevreye verilen zararlar azaltılabilir, yenilenebilir ya da sürdürülebilir enerji projelerine sınırlı da olsa yatırım yapmakla turizmin uğruna çevreye verdiğimiz zararın Diyetini bir nebze olsun ödemiş olursunuz diyor kendisi. Yani uçakla, arabayla yolculuk yapacaksanız aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarına da yatırım yapmanız gerek. Sırada maalesef yeni bir petrol faciası haberi var. Filipinler'deki bir boru hattından kaynaklanan sızıntıyla 500 bin litre akaryakıtın yaklaşık 300 kilometrelik alanı yayıldığı belirtildi. Filipinler'de Manila körfezinde boru hattından sızan... Akaryakıt yaklaşık 300 kilometrelik bir alanı kapladı. Sahil koruma yer altındaki bir borudan kaynaklanan sızıntı nedeniyle yaklaşık 50 bin litre motorunun kaviteye bağlı 4 sahil kenti yakınında bu alanı kapladığını söylüyor. Tabii ki bölgede afet dairesi denizin üstündeki kirliğin ve yaklaşık 3 kilometre kadar açığa yayılmış olduğunu gözlemlemiş. Uzmanlar kirliliğin deniz yaşamına etkisini araştırıyor. Petron Corp şirketi ise sızıntıyla ilgili Filipinli yetkililerle iş yaptığını belirtmiş ama ihmal iddialarını ise reddetmiş. Petrol endüstrisi gezegeni yani tehdit etmeye devam ediyor. Son olarak Bakırtepe halkı senüre karşı direniyor. Sivas Kangal'da senürle altın çıkarılmasına karşı tepkilerini sürdüren Bakırtepe halkı #Dren Bakırtepe etkinliğiyle bir araya gelmiş durumda. İstanbul ve Ankara'dan otobüslerle Sivas'ın Kangal ilçesinin Bakırtepe köyüne yüzlerce kişi önceki gün ulaştı. Alevilerce kutsal sayılan mekanların yok edilmesine ve doğaya sahip çıkmak için yürüyüş yaptı. Daha sonra yüzlerce kişi Bakırtepe bizimdir, bizim kalacak sloganı attılar. Kangal Dernekler Federasyonu ve Bakırtepe Çevre Platformunun ortak düzenlediği #DirenBakırtepe başlıklı etkinlik yürüyüş ardından konuşmalarla devam etti. Daha sonra grup yorum üyeleri sahne aldı ve katılımcılarla birlikte ezgiler söylendi, halaylar çekildi. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.